Perişan FM, Türkiye radyolar, Türkiye radyolar, Türkiye radyolar, Perişan FM. Türk yer adı onlar, Türk yer Perişan FM. Ümer, Ümer, Ömer Pekin'le <gülüyor> hurafi, hurafi, hurafi, Pekin hurafi Avcıları'ndan sevgiler, saygılar değerli dinleyiciler. Bugün Hurafi Avcıları serisinin 25. programını yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Haklı gururunu yaşıyorsun? Evet. Kim veriyor bu hakkı? Tabii ki 23. programı yapmak. Kendin yani? Ya ne saçmalıyorsun sen ya? Kendi kendine gurur hakkımı verdin onu merak ediyorum. Yani sadece gurur duysan problem yok. Ama haklı olunca bu nereden çıktı onu diyorum yani. Bak peşindeyim onu bile. Ya git Allah aşkına git işine ya. Ömer Pekin ile Evet sevgili dinleyenler Ömer Pekin ve ekibi hurafelerin peşine düşmeye devam ediyor. Biliyoruz ki artık insanlar hurafi dinledikten sonra eskisi gibi üstün körü hareket etmiyorlar. Ölçüyorlar, biçiyorlar, dikiyorlar, giyiyorlar, sonra karar veriyorlar. Sağ ol Türkiye vatandaşları. Huraflarcı devam ediyor. Sevgili dünya'lanır, bugün de çok enteresan bir hurafeyi aydınlatmaya çalışacağız. Çok yanlış. Ne yanlış? Hurafeyi aydınlatmak. Niye? Kardeşim, bir şeyin hurafesi olması için kesinleşmesi lazım. Bu kesinleşmemiş. Kesinleşmediği halde hurafe diyorsun. Ha yani aynı suçluluğu ispatlanana kadar tüm suçlular suçsuzdur gibi diyorsun. Evet onu diyorum yani. <gülüyor> Aferin bak bana böyle mantıklı şeyler söyle Canım ya. Evet dünyanlar bu hafta hurafe olup olmadığını aydınlatacağımız konu halk arasında çok sıkça kullanılan sizin hakkından imansız gelir atasözü. Peki gerçekten de sizin hakkından imansız gelir mi? Ayrıca bu durum ülkemizde ya da dünyada faili meçhul cinayetlere kurban giden ...bazı ateistlerin faillerinin imansız oluşu ile alakalı bir fikir verebilir mi? <gülüyor> Gördüğünüz gibi hayli karmaşık ve siyasi bir konu ve konuyu yine halka soruyorum dinleyenler. Ömer Hurafi Alcılar. Hurafi Alcılar. Merhaba beyefendi. E, merhaba, merhaba. Ben gene buradayım ha. E, beyefendi, e, dinsizin hakkında imansız gelir mi? Ne dersiniz? Dinsizin aklına imansız gelir mi? Vallahi aklıma gelmedi şimdi ha. Beyefendi, dinsizin hakkında imansız gelir mi değil, dinsizin hakkından imansız gelir mi? Ha, sen, ta, tamam tamam anladım. Şimdi valla bence Allah ile kul arasına girilmez. Neden? Neden? Çünkü her koyun kendi bacağından asılır. Neden? Neden? Çünkü iki bayram arası düğün olmaz. Niye? Niye? Çünkü deliye her gün bayram. Yani bilmem hala atabildim mi? Ee, beyefendi e, konuyu dağıttınız ama o zaman şöyle soralım madem. Soralım evet. Malum, Dindar'ın hakkından birileri geliyor sürekli, dinsizin hakkından kim gelir? He, e, çok tanrılı dinlere inanan birileri olabilir mi acaba e, diyorum ben? Bilmiyorum nasıl yani? Şimdi şöyle hani eskiden vardı ya çok tanrılı dinlerde. Evet. E, yok ateş tanrısı, yok bereket tanrısı, yok rüzgar tanrısı. Ana hani ayrı, bereket ayrı, rüzgar ayrı, tanrı mı? Hayır. Tek tanrıya inanıyorum, kurtuluyorum. Tek tanrıya inanıyorum, kurtuluyorum. İnanıyorum, kurtuluyorum. İnanıyorum, kurtuluyorum. <gülüyor> e, evet, evet, evet. Yani şimdi benim bu, buradan e, diyeceğim o ki, bir tek tanrı, e, bir tek tanrı vardır. Onun adı da Allah'tır. E, bu arada aklıma geldi. Ya biz Allah diyenler savaşta düşmanın üstüne giderken Allah Allah Allah Allah, Allah, Allah diye gidiyoruz ya. Evet. Şimdi acaba diyorum tanrı diyenler de Tanı tanı tanı tanı diyemeye gidiyor düşman üstüne. Umar Pekin'de hurafecilikleri. Evet, ne duyduğunuz gibi halkımızın, vatandaşımızın kafası bu konuda hayli karışık. Ve hurafacılar dinsizliğin hakkından imansız gelir atusuzunun gerçekçiliğini araştırmak ve ortaya çıkarmak için bugüne kadar birçok dinsizliğin aklından gelmiş bir imansız buldu ve sizin için kendisiyle ufak bir söyleşimiz olacak. Merhabalar e, beyefendi. Merhaba efendim merhaba. E, kimliğinizi güvenlik için e, gizli tutacağız. E, bize durum hakkında biraz bilgi verebilir misiniz acaba? Hangi durum? E, hakkından geldiğiniz dinsizlerle alakalı. Allah şimdi bir imansız olarak önce adama soruyorum. Dinsiz misiniz diye. E, evet dinsizim diyor. Ben de bak akıllı ol. Ben imansızım hakkından gelirim diyorum. Akıllı ol diyorum. E, maalesef bana bile inanmıyor. Evet. Ya kardeşim dört büyük kitap var. Üç tane büyük din var. Adam hala ben dinsizim diyor. Hal böyle olunca bir imansız olarak ben de dayanamayıp hakkından gelmek zorunda kalıyorum. Peki e, kaba kuvvet kullanıyor musunuz yani böyle? Tabii ki hayır. Önce ikna yöntemini deniyoruz. Eğer olmazsa başına türlü bela ve musibetler çıkarıyorum. Kime ne kötülük yaptıysa aynısını ben de ona yapıyorum. Böylece dayanamayı pes ediyor Ve aklını başına topluyor Böylece hakkından gelmiş oluyorum Anladınız <gülüyor> Ömer Evet dinleyenler Duyduğunuz gibi Dilsizin hakkından imansız hakretten geliyormuş abi, İnanç abi. problemi yaşayan dinleyicilerimiz de Kendilerini muhafaza etsinler lütfen Bir imansız tarafından her an Cezalandırılabilirler Ömer Pekin'le hurafe avcıları Gün gelecek aydınlatılmayan hurafe kalmayacak Perişan FM Perişan FM, FM Türkiye Radyo'da Türkiye Radyo'da Perişan FM şimdilik bu kadar perişan FM Her gün çift saatlerde Dünya Radyo'da Yazan Ömer Pekin Burak Tarık Oynayanlar Ömer Pekin Mustafa Sarıtaş Teknik Yapım Ömer Pekin <gülüyor> Dinleyin dinleyiciler